Dünya Mirası Adalar Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy, Derya Tolgay ve Al Orçuk Dünya Mirası Adalar programından herkese merhaba. Ben Derya Tolgay. Merhaba, ben Asu Aksu. Merhaba, ben de Ve Teknik Masa'da Selahattin Çolak, her zamanki gibi. Bugün konuğumuz yok, biz birbirimize konuk olacağız. Evet. <gülüyor> Arada bir. <gülüyor> Arada bir. Şimdi e, öncelikle destekçimiz Erol Güler'e teşekkür ediyoruz çok. E, ve e, sosyal mecralarımızı size hatırlatmak istiyoruz. Dünya Mirası Adalar Facebook... Instagram ve Twitter çünkü bugün işleyeceğimiz e, programda gerçekten bu araçları e, kullanırsanız eğer çok çok büyük katkı sağlayacaksınız programımıza çünkü konu başlığımız e, yerel seçimlere yani 31 Mart yerel seçimlerine e, yaklaşırken e, Adalar ilçesi belediye başkanı ve belediye meclis üyesi olarak işbaşı yapacakları bekleyen konular dedik. E, yani öncelendirilerek e, sıralayalım bu e, konuları biz öncelikle e, üçümüz ama bu sadece açıyoruz biz konuyu ve katılım bekliyoruz. Bu konularla ilgili adayların ne tür yaklaşımları olacak ee, Açık Radyo Dünya Mirası programı olarak da biz buradan takip ed edeceğiz ve değerlendireceğiz. Şimdi e, geçtiğimiz programlarda işte adalarda bu seçmen, e, sahte seçmenler konuları filan yoğun şekilde işlendi. Ve artık onun sonuna geldik ve e, parti adayları da tekrek e, e, ...açıklandı bu süreçte... ...şimdi adalarda... ...tarihsel ve toplumsal bellek... ...genel anlamda halen var... ...ve o nedenle... ...mahalle ve mahalleli olma e, durumunu... ...sürdürebiliyor... ...İstanbul'un diğer ilçelerine e, göre... E, ...bu anlamda e, şanslıyız... ...çünkü katılımcı bir demokrasi... ...mümkün ve ilk... E, ...açılışını e, maddenin... ...katılımcılıkla yapalım değil mi? Zaten öyle gerekiyor... Evet. Ya, ya ...o katılımcılık sağlanabilse... E, ...diğer sorunların çözümü için çok yol alınacak. Evet, değil mi? Yerel yönetimler aslında mahallerinde yaşayanlar... ...yani sadece oy vermeden vermeye... Evet. ...işte beş senede bir, dört senede bir değil... ...aslında bu bir süreç. Evet. Ve o süreç boyunca aslında konuları birlikte ele almak... ...birlikte çözümler geliştirmek... ...birlikte sorumlulukları belki paylaşmak... Ve adalarda aslında çok da ilginç bir demografik profil var. Yaşayanlar çok farklı kesimlerden, çok farklı kapasiteler, zenginlikler, yapabilirlikler. Yani bütün bunları aslında yöneticilerin kullanabilmesi ve birlikte yapmayı işte evet. ön plana çıkartması. Onun için birinci konu hakikaten galiba Bu. katılım meselesi. Yani belediye başkanı ve belediye meclisi üyeleri adalılarla nasıl bir ilişki kuracak? Burada tabii şu çok önemli bence. Ee, parti merkezleri tarafından gösterilen adayların adalılarla doğru ilişkiler kurabilmeleri önemli. Yani partilerin çıkarları çok çeşitli noktalarda farklılaşabiliyor o seçmenlerden orada yaşayanlardan birbirleriyle olan ilişkiler büyük ülke siyasetinin sorunları ve gerekleri partileri farklı noktalara götürebiliyor. Onun için ancak katılımcı yani oradaki yaşayanların kararları belirleyici bir etkisi olabildiği zaman yerel yönetimler başarılı olabiliyor dünyada örnekleri bunun böyle. Evet ama tabii şimdi katılım deyince e, bir de yani şöyle şimdi her kesim kendi çıkarı için e, e, işte belediyenin peşinde koşuyor aslında değil mi? Yani <gülüyor> her kesim kendi çıkarına odaklanmış bir şekilde belediyenin etrafında işte e, bulunuyor filan. E, belediye yöneticileri de siyasi yöneticiler de oy çıkarını her zaman gözeterek aslında bir anlamda yönetiyorlar şimdi aslında buradaki esas beceri ...hani demokratik katılım evet. ee, ve üste e, ya yani bundan ne kastettiğimiz işte adalar mesela korunması gereken bir yer evet. yani burada bir aslında bir kamu çıkarı dediğimiz yani hepimizin üstünde bir başka bir konu var hepimizin işbirliği ve sözbirliğiyle buna sahip çıkmamız gereken bir konu var kişisel menfaatlerimizin dışında, dışında. Şimdi burada tabii şöyle, bu aslında e, bütün oy, oylanarak yönetilen demokrasi olsun. Sadece demokrasilerde oy kullanılmıyor. Demokrasi olmayan ve oy e, kullanılarak belirlenen yönetimler de var. Fakat burada asıl mesele şu. E, insanların yani o, o bölgede yaşayan, o, o yönetim altında yaşayan, o yönetim bölgesi içinde yaşayan insanların ...uzun vadeli menfaatlerinin e, yönetim tarafından gösterilebilmesi. Yani adalar örneğini, evet. örneğini alırsak adaları böyle devam ederiz. E, bir süre sonra adalar biter. Gerçekten biter. Evet. Yani ne olur? Turist gelmez. E, efendim, orada yaşayanlar birer birer elini eteğini çeker. Ve, ve orada yaşayıp da e, bu tür şeyler bekleyenler kendi menfaatlerini ön plana alarak davrananlar kendi çocuklarına bir yaşanabilir müreffeh, insanların özgür dolaştığı bir ada bırakamazlar. Evet, çünkü yani, müreffehlik aslında birbiriyle ilişkili düşünmek çıkıyor. gerekiyor. Tabii, tabii. Her şey birbiriyle ilişkili tabii. ve bu ilişkileri gözetebilmek demek böyle bir kamu Perspektifine sahip olmak ve uzun vadeli düşünebilmek demek. E, i̇şte bu onu da, da yönetçilerin yani... bu perspektifi yakalayıp, bu, bu bakış açısını yakalayıp bunu anlatabilmesiyle oluyor. Sadece seçilenlerin de değil tabii bu. Herkesin orada yaşayan, orayla ilgilenen, partilerin içinde, dışındaki insanların herkesin bunu böyle görebilmesi ve gösterebilmesi Peki, lazım. Peki, ana başlık... Kocaman katılımcılık dedik. Şimdi gelelim diğer e, bekleyen e, ana unsurlar neler? Ana konularımız ana nedir? Ana konular başlık olarak tabii e, iptal edilmiş olan e, adalar koruma amaçlı imar planları e, şu anda adaları en fazla riske açık bırakan durum galiba. E, buradan başlayalım ne dersiniz? Evet yani adalarda bir 5 binlik koruma amaçlı imar planı i, i, i, iptal edildi. Ee, ve şimdi yani yine burada da yani bu plan e, biz adalılar olarak dünya mirası adaları olarak çok bu konuda konuştuk yani bu Gerçek bir katılım süreci işletilmeden yapılmıştı bu planlar. Yani bu katılım meselesi böyle bir çek atmak değil. Evet. Yani bunu bir süreç olarak aslında tasarlamak, bütün tarafları böyle bir ortak zemine çağırmak, onların konuşmasını birbiriyle belki alışveriş bir fikir işte neyse bunları konuşabilmesini, masaya getirebilmesini. Bu bir süreç, bunu terzi gibi işlemek gerekiyor, biraz sabırlı olmak gerekiyor. Ee, ...ve burada yaratıcı teknikler de kullanılabilir... ...bunlar da yapılıyor artık... ...ya yani böyle olmamıştı bu... ...şey imar planlaması süreci... ...yani imar planı dediğimiz şey... ...oradaki binaları ve oradaki... ...işte boş parsellere ne olacak... ...işte iki katlı yeri... ...üç katlıya mı çıkaracağız... ...bu değil... Yani bunun olmadığı nedir peki oradaki işte esnaf, oradaki ekonomi, gençlerin istihdamı gelen turist akımı, o yığılmalar, atlar bunların hepsi iç içe. Evet. E şimdi bunu demek ki bu koruma marşı, imar planı dediğimiz şey aslında o kadar kilit ki hani onu böyle bir süreçle paydaşları böyle çağırarak konuşmaya başladığımızda zaten her şey neredeyse mecburen konuşmaya başlayacak. Şöyle bir durum yok mu? Şimdi bir altlık var esasında. Daha önceki bir bölü 5000 ve bir bölü binlikler. E, neyin olmaması gerektiği üzerine çok çalışıldı. İki kez raporlar hazırlandı. Ken konseyinin olsun işte. E, evet. E, e, epey iyi bir çalışma var. Şu anda elde çok iyi veriler var. E, Adaların da söyleyeceği çok şey var. Yani adayın Adalılardan öğrenmeyi amaçla geliyorsa müthiş bir zenginliği var. Bunu alır. Kendisiyle beraber, ekiple beraber değerlendirir. Çok da hızlı yol alabilir gibi düşünüyorum. Doğru. Bilmiyorum. Böyle bir plan yapılırken tabii bunun adı bir kere bir sit alanı olduğu için Adalar Hı. tamamıyla. Zaten bu planın adı da koruma amaçlı bir planı. Yani oradaki hayatı korumaktan bahsediyoruz. Sadece binaları değil, sadece kıyıları değil, sadece ormanları değil. Bunlar tabii ki bu işin içinde. Fakat oradaki hayatı korumayı planlamamız lazım yani bir yönetim planına geliyor iş yönetim planı kavramında açıklamak gerekirse ya da şöyle bir üstünden geçmek gerekirse yönetim planları o, o kendi kapsadıkları alanın tümünü yönlendirmeye yöneliktir ve mutlaka yerel katılımla yapılır ve izlenir bir yerel yönetim e, otoritesi vardır. O otorite bu işi yönlendirir. Bu, buna belediyesi de, kaymakamlığı da hepsi katılırlar ve bu, bu doğrultuda kararlar alırlar ve uygulamalar yaparlar. Onun için adalarda da biz meseleyi sadece binalardan ibaret yahut da kıyıların korunması, ormanların korunması olarak göremeyiz. Adalarda bu sit alanıdır ve her şey bütün o alandaki her şeyin korunması lazımdır. Evet bu yasalarla da zaten aslında e, şey e, altlığı zaten <gülüyor> mevcut olan bir kavram. Evet. Niye? E, e, hayır yasalarda bunu zaten yapın diyor. Evet. E, ve üstelik de yani dünya mirası listesine hani girmek üzere yola çıkan adalarda bunun evet tabii ki yani dolayısıyla aslında ikinci konuya buradan gelmiş olduk. Ya. Yani koruma Hı -hı. amaçlı imar çok. planlamasıyla ya. adaların bir alan olarak Hı -hı. yönetim planlaması çok çıçı giden konular. Ee, yönetim planı aslında bir koordinasyon mekanizması. Ya. Ya. Yani bütün taraflar arası bütün süreç boyunca hedeflenenlerin birlikte koordineli bir şekilde yani ne bileyim ben işte bir vakıflar genel müdürlüğü kalkıp bir yerde tek başına e, bir karar almak yerine birlikte işte bu yönetim planı evet. sayesinde ve mekanizması evet. Marta sayesinde. Marta'yı kastediyorsun. Marta'yı kastediyorum evet ya da işte Çam Limanı evet. değil mi? Hep böyle Çam, karşımıza tek tek e, şeylerin idarelerin ta, şeyleri tasarrufları evet. geliyor. oysaki yönetim planı ve yönetim mekanizmasıyla birlikte işte bunları adaların uzun vadeli korunması Hı -hı. bir ekolojik. ...bir çevre olarak... ...kendisini sürdüren bir yer olarak... ...ve refah sağlayan bir yer olarak... ...korunması... ...perspektifinden gittiğiniz zaman işte... ...herkesi birbiriyle... ...koordineli çalıştırmış oluyorsunuz... ...demek ki ikinci konumuz iç içe konular demiştik ya... ...ama evet. bu yönetim planı nasıl olacak... ...bunu düşünmek zorundayız... ...hep burada beraber burada ...her şeyin önüne bir de ada... ...olma durumu geliyor... ...ada Hı. artı sit... ...çünkü her şeyi düşünürken... ...bir şehrin ilçesi yani... ...39. ilçe değil... ...adaları bambaşka gözle bakmamız gerekiyor... ...her kurumun... ...yani Sivriada'ya Adaya... şehir gözüyle bakıldı... ...ne olduğunu gördük... Evet. ...burası bir ada... Evet. ...bunu asla unutmaması evet. gerekiyor hiç kimsenin... ...şimdi Asun'un söyledi bu refah meselesi var... ...bence çok önemli bir kavram... ...o bölgede... ...korunurken refahın artması... ...biraz önce de söyledim... ...ancak korunarak adalar... ...refah içinde yaşanan yaşanan yerler olabiliyor. O, aksi takdirde eğer o adanın özellikleri giderse senin söylediğin gibi demir daha e, evet. değer ya. E, o adalar orada yaşayanlar refah sağlar Yani çöküyor. Evet. Bu refah diye biz böyle bir refah lafı edince bu biraz da şey anlaşılmıyor, anlaşılmıyor pek, pek hmm. galiba ama refah orada yaşayanların geçimlerini temin etmeleri varlıklarını arttırmaları demek. Gidiyor de bir kimlik tabii ki yani adalar evet. aslında Deryano da dediği evet. gibi bir evet. adalı kimliği var. Orada bir yaşam tarzı var, bir evet. yavaşlık var, bir evet. doğa var, ormanlar var, kıyılar var. Her bunlara erişim var, değil mi? Yani evet. aslında refah demek. E, cebe giren paradan ziyade işte bu kimlikle birlikte bunlar sayesinde oluyor değil mi yani evet, insanlar aslında bunlara sahip çıkarak yaşamak istiyorlar yani evet. Dolayısıyla hani adaları korumak demek tam da bu değerleri hep birlikte korumak demek e, Bu ada olduğumuz meselesinde aslında belki şöyle bir şey de, ee, düşünmek lazım Hani bu seçmen listelerinde işte hani konuştuk hmm. ya Yani hmm. adalılar aslında Bir farklı bir statüye sahipler Evet yazın adada da oturuyorlar Kışın e, Anakarada oturmaları gerekebiliyor Yani bu adalı olma halinin e, Bir takım sonuçlarının da e, işte mesela seçmenlik Bakımından filan Yazdıkçı yani e, değiller mesela. yani Yazdıkçı değil adalı Evet, evet tabii. Evet. Gelelim mi ee, Devam şimdi edelim. buradan zaten bağlandı konu ee, sürdürülebilir nasıl olacak adalar evet. enerjisi çöpü atıkları <gülüyor> e, hepsi değil mi çok evet. çok önemli bunlar büyük. Ada da şeye bağlı ana bağlı Hı -hı. yani suyunu oradan alıyor elektriğini oradan Gazi alıyor mi? çöpünü götürüyor işte şeye tekrar anakaraya yollamak zorun çok maliyetli. Dolayısıyla aslında bir kendi içinde dönen yani girdisini çıktısını tekrar girdiğe döndüren bir adayı nasıl ekolojik bir adayı nasıl düşünebiliriz nasıl ancak yapabiliriz. ancak planlanarak yapılabilecek bir şey ve bu da işte katılım gerektiren bir şey. Yani eğer herkes organik çöpünü bir biriktirirse, o, o mesela bizim adada bu kısmen yapılıyor e, toplayanlar var e, şeyi e, organik çöpleri toplayanlar var e, bahçelerinde e, onları kompost havuzları yapıyorlar çiçeklerine böcek yani şeyleri bahçelerinde kullanıyorlar biz Ama şu bu... anda üçümüz bunu yapıyoruz evet. evlerimizde evet. <gülüyor> Bak, bunu <gülüyor> tabi... şimdi bu bu tabi bireysel <gülüyor> olarak yapılabileceği gibi küçük çapta kalıyor bireysel olursa. Eğer bu organize olursa adaların gerçekten bir de at gübresi var adalarda. Allah eksik etmesin. Ondan bunlarla birleştiği zaman adalar için mesela bir dönüşüm şeysi, imkanı ortaya çıkıyor. Bir tanesi. Yani örnek, ama bunu organize etmek lazım. Yani bu, bu işte mesela yeni gelecek belediyelerin bunu böyle düşünmesi lazım. Evet ve üstelik ekonomik gelir de sağlayabilir. Tabii. Yani buradan daha fazla e, organik toprak çıkabilir mesela. yani Organik, me organik <gülüyor> sebze. Malç, malçları malç, e, evet. satabilme Yok. potansiyeli var. Tabii, evet. Yani organik sebze yet yetiştirilebilir. Evet. Eskiden öyle, öyle mi zaten? Öyle mi zaten? Çiçek ve e, sebze satıyor Hı -hı. adalar eskiden. Evet. Tabii balık da. Küçücük adalar yani. Evet. Kendini, kendine yeten bir ada olduğunu ispatlamış geçmişler evet. zaten. Evet, evet yani evet. bir de bunu yaptığınız zaman işte giderleriniz de düşer. Tabii. Ya yani o çöpleri şimdi böyle götürmek için evet. e Evet Biz, konumuzu e, e, şimdi hızlandıralım e. Sonuç başlıklar Hayır, yani bu, <gülüyor> <geldi galiba. gülüyor> Yok yok zaten bakıyoruz Çok hızlı gidiyor Hayır, bu Gelir gider <gülüyor> meselesi var biliyorsun başlıklar evet. arasında Değil mi? Yani evet, evet. Belediyenin aslında gelirleriyle giderler evet. arasında Çok büyük bir uçurum var evet. i̇şte Giderleri düşürmenin evet. bir yolu Aslında bu, bu. ekolojik sürdürülebilirliği Hı -hı. Düşünmek evet. e, Ama bunun ötesinde hakikaten gelirler nasıl Arttırılacak? Bu bence Belediyenin önündeki en büyük evet. Konulardan evet. birisi olacak yani bu ee, nasıl olacak yani ayak bastı parası mı olacak? Ee, işte bir adalar için bir mesela böyle bir turizm e, yönetim aj Ajansı mı ajansımı kurulacak? Evet. Ee, çünkü çok sayıda da günübirlik turist geliyor şimdi e, Mümkün olmadığı çıktı ortada. Evet, evet. Şimdi girdiğimiz ana başlığımız ulaşım diyorum. Arkasından tabii ki faytonları Belki konuşacağız. Ya. Zaten bunun sürdürülemediği açık. Evet. Korkunç bir sonuca gitti. Ziyaretçinin, yani. değil mi? Evet, Ziyaretçinin evet. verdiği zarar, atlara verdiği, bizlere, faytonlara, evet. adaya verdiği, doğasına verdiği bir zarardan bahsediyoruz. Bu nasıl yönetilecek? Evet, Amerika'yı yeni baştan keşfetmek iyi olur ama <gülüyor> e, bu arada mevcut Amerika'yı da şey etmeyelim. İşte e, böyle Türkiye, yani bir adalar gibi e, yüksek e, sayıda e, turist alan e, ülke ve e, kentlerde bir planlama yapılabiliyor. İşte şey oraya gelen turistlerin efendim sayıları bile şey edilebiliyor. Bir belli optimuma oturtulabiliyor. Şey etmeden, korkmadan uzun vadeli olarak başarılı olacağından emin olarak dolayısıyla esnaftan tepki görmeyeceğini bilerek esnafı bu konuda ikna ederek daha az sayıda fakat daha çok para harcayan turist getirmek gibi ...falan şeyler düşünüyor Yani bu bir turizm planlaması gerektiriyor. Evet. Her şey geliyor işte... ...katılımlı bir planlamaya evet, geliyor. Evet. Burada. Bunların evet yani... <gülüyor> e, ...ziyaretçi yönetim <gülüyor> planlaması yaparak... ...bir turizm politikası evet. geliştirerek... Evet. ...çünkü adalar aslında... ...çok küçük ve bugün evet. dünyada... <gülüyor> ...bu çok tartışılan bir konu yani... Evet. Portekiz'in evet. işte ne bileyim küçük İspanya'da, şehir Porto evet. işte evet. İspanya İtalya evet. bu turizm aslında şeyleri çekim merkezleri şimdi bugün bunu konuşuyorlar evet. yani. Bu kadar çok tepinen evet. turist ayağı biz buralarda evet. kaldırmak evet. istiyor muyuz yani? Şeyde bizim nasıl yöneteceğiz? düşünürsek yani e, adalardaki bazı esnaf e, bu turizmi şöyle anlıyor. E, Arap müziği çalıp yazılarını değiştirip Arapça yazmak <gülüyor> bunu bir hizmet gibi düşünüyor evet. yani. Konu bu kadar net, basit. Oysa Araplar oraya Arapça görmeye ve Arapça müzik dinlemeye değil, başka bir kültürde böyle herkesi evet. seyrederek, işte evet. atlara, faytonlara bakıp, orada yaşayanlara bakarak bir seyirlik alan olarak geliyor. Yani bunu da anlamış değiliz. Bunu da demek ki hep beraber topluca. Ko çalışmak Hı. lazım. Yani bugüne girip dönüp dolaşıp adaların kimliği meselesine evet. geliyor. Yani aslında bu adaların kimliğini anlatacak bir şey yok. Bir Yönetim bunu anlatmıyor işte. Geldiğiniz yer. <gülüyor> böyle bir yerdir diye yok. Bilse diyecek. <gülüyor> Mevleketine gelmiş gibi hissediyordum orada evet. biziyle, Yani bu bunun, bunun denenmiş bir yol olduğunu Almanya'nın e, yükselen refah döneminde bütün Güney e, Avrupa ülkeleri denedi. Her yerde bira, sosis, hamburger. Ondan sonra Almanlar geldiler. E, ve ortalığı mahvettiler. İşte Türkiye'de, Güney'de Almanlar için ve İngilizler için özellikle böyle yerler var. İşte İngiltere maç seyretiliyor, İngiliz eğil içiliyor. Ondan sonra para. ama yok yani bunlar hakikaten çok para da getirmiyor. Bu Çok para getirse hani bir anlayacağım. Hayır, evet çok para serbest da... piyasaya bıraktığınız zaman evet. serbest piyasa işleyişini bu şekilde tamamen açık bıraktığınız zaman o zaman o da tabii kendi bildiği en kolay evet. işte bir dediğin formüllere evet. gidiyor işte bizim adalarda bugün evet, gördüğümüz evet. manzaralar evet. ortaya çıkıyor demek ki aslında bir konu da işte bu adalar kimliği falan diyor yani kurallar aslında Hani bu kuralları koymak ve uygulamak yani evet. kuralsız da olmuyor bu işler tabii. ve bir bunu işte yapabilecek olan sonunda belediye oluyor ama. Evet. ya yani kamu idarelerinin evet. işi bu. Evet. Yani hani, özetle adalarda ziyaretçi yönetimi planı acilen yapılsın evet. diyoruz ve bir diğer başlığa ha. geçelim mi? Geçelim. Epey az kaldı. E tabi adalarda vakıflar, milli emlak, hazine gibi evet. e, kamu kurumlarına ait mülklerin bulunması ve bu kurumların... Ee, söz konusu mülklerin tasarrufunda adalar kimliğinin korunması nasıl evet, olacak? İşte herkes demin de konuştuk Hı. bunu her kurum kendi başına kendi e, öncelikleri ve çıkarları doğrultusunda işte adalardaki malına mülküne ben şimdi bunu yapacağım diyor mesela değil mi? Hı. Yani bu karşılaştığımız durum yani bir burada zaten bu mülklerin statüsüyle ilgili bir konu var o ayrı bir konu evet. şimdilik. Ee, ama yani işte bir bütünlüklü adaların bütünlüklü olarak korunması perspektifinden bütün bu kurumların e, konuya böyle yaklaşmalarını istiyoruz bunu sağlayacak olan da belediyedir Evet. belediye Beledi bunun şampiyonluğunu Beledi yapacak tabi. belediyelerin çok önemli bir fonksiyonu olması gerekiyor eskiden sınıflarda mümessil vardı sonra onun adı değişti başkan oldu <gülüyor> neden çünkü mümessilleri sınıf seçerdi mümessiller idareye karşı sınıfı temsil ederlerdi. Yani mümessil olurlardı. Şimdi sınıf başkanlarını idare seçiyor, öğretmenler seçiyor. Onlar da idarenin sınıftaki temsilcileri oluyorlar. Tamamen saçma evet. bir şey. Şimdi e, belediyeler işte bu, bu fonksiyonu üstlenebilirlerse, bu bakış açısına gelebilirlerse, istekleri istekleriyle oluşmuş, e, menfaat uzun dönemli menfaatlerin dikkate alan bir planlama yapılmış olur da bu planlamanın gereklerini merkezi idareye karşı savun Adalarla Adalılarla birlikte savunacak bir anlayışa kavuşurlarsa adalar da kurtulur. Evet. <gülüyor> evet ve e, herkesin kazanabileceği Evet. konuya geldik. UNESCO işte evet, bütün bunlar ki. olursa UNESCO. Ya. O da olur. Hayır. <gülüyor> UNESCO ile beraber herkesin Sağlanmış kazanacağı şekilde. bir e, alan oluşmuş oluyor. Tabii. Dünya miras listesine girebilme çabası, e, desteklenmesi. Tabii. Bunun tabii bütün halkın katılımıyla olması çok tabii. değerli. Şey bu, bu çalışmalar e, sanırım daha bir dakikamız Bak, var. var toparlayalım. Bundan sonra bu evet. programlarda şimdi önümüzdeki programlarda hani bugün böyle çok hızlıca üzerinden evet. geçtik bu konuların. Ee, önümüzdeki programlarda yani seçime kadar değil mi evet. ee, şey yapacağız bu konuları işte adaylar ne söylüyorlar bu konularda e, bunları buraya bu programa taşımaya çalışacağız adayları davet edeceğiz evet. Evet. Hı -hı. bütün adayların burada gelip kendini anlatma projelerini adalar için adalar için neler yapmak istiyor anlatması çok çok önemli ee, efendim e, biz e, bu konuyu açtık ama devamını sizden bekliyoruz. O nedenle de buradan soruyoruz. Yarın çocuklarımızın ve torunlarımızın mutlu yaşamlarını istediğimiz adaların doğal ve kültüler varlıkları korunarak değerlerinin artması ve üstünde yaşayanlara refah sağlayabilmesi için nasıl bir yerel yönetim ve yöneticiler istiyoruz. Siz bize ulaşmak ve fikirlerinizi paylaşmak, öneri getirmek isterseniz Dünya Mirasları Facebook sayfasına <gülüyor> yazabilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Biz her salı buradayız, bekleriz. Haftaya yine bu konuya devam ediyoruz ve 31 Mart seçimlerine kadar, değil mi? Evet. Götürüyoruz bunu. Evet. Peki, haftaya görüşmek üzere. Adalar imzelen. Evet. <gülüyor> Hoşçakalın. Hoşça kalın. Dünya Mirası Adalar. Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy. Derya Tolgay ve Al Orç.